Türkülere Gönül Verenler Merhaba sevgili dinleyenler. Diyarbakır'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Sizler için Türkülere Gönül Veren Sanatçılarımızdan yine seveceğinizi umduğumuz türküler seçtik. Bir saat süresince bizlerle olmanızı diliyor, programımıza başlıyoruz. Programımızı hazırlayan Gülistan Fırat, teknik yapımda Mahmut Bayhan ve mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, keyifli bir gün diliyoruz.